محمد سيد الكونين والثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرام دعمت داعة النصاب Bismillah الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabb al-alamin. Öcül Allahu Teala, Allahü Teala, Allahü Teala, Allahü Teala, Allahü Teala, İhlas'la ilgili hadis-i şerifler okundu baya. Sonra sünnet, ehli sünnet itikadı ile ilgili önemli hadis şerifler okundu. E şimdiki babımız ilim babıdır. İlmin fazileti öğrenmenin, okumanın, okutmanın, sohbet dinlemenin, sohbet yapmanın talim ve teallümün faziletleri hakkındadır. E tabi e, şu anda efendim Hadis no, tabi bazı kardeşlerimiz kitaptan takip ediyorlar falan ama ben tabi onu eski dersten takip ediyorlarsa devam edebilirler. Şimdi biz 116 burada tabi birkaç baskısı var bu terhip kitabının. Şeyler değişebiliyor yani. Numaralar değişebilir ama e, ilim kitabından başlamıştık. Kitab-ül ilim değişmez yani. Kitab-ül ilimden de bayağı da bir okumuşuz. Yani yüzde, yüz numarada başlamış o zaman 116 demek ki e, 15. hadis-i şerif okumuşuz Kitabül Ulum'dan. E, 16. hadis-i şerif 116 oluyor yani. Buradan itibaren her pazartesi akşamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sofrasına davetlisiniz. Bu kainatın efendisinin sofrasıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem hafız münciri hazretleri e, çok Muteber bir alimdir, muhaddistir, tasavvuf ehlidir, meşayhtandır, makbulindendir. Bütün ulema kendisine değer vermiştir. Onun eserini Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri de elinden düşürmezdi yani hadis-i şerif olarak. Tergib-i Terif hadis-i şeriflerine çok önem verirdi. Onun için biz de bu kitaptan ders e, yapmaya başlamıştık. Epey aylarca da devam ettik. Tabi diğer maniler sebebiyle bugüne kadar tehhir oldu. Şimdi şeytanın bacağını değil kafasını kıralım inşallah. Ve böylece devam edelim. Allah Teala mani'yle rizale eylesin. Bu hususta bize efendim tevfiklerini, inayetlerini rafika eylesin. Amin. A'nebi derin radıyallahu te'ala anu kâle sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Bu ad-i İbn-i Macer ediyor. İmam <B> Gazali de bunu alır. <gülüyor> Ben size e, İhya Ulum'dan e, işte e, aldığım, e, öğrendiğim hadis-i şerifler arasında bunu çok zikrederdim yani. Duyunca hatırlayacaksınız. Ebu Zer Hazretlerine hitap ediyor. Ya Ebu Zer, Lentagdüve. elbette senin sabah vakti evinden çıkman. Hudve sabah vaktidir. Artık sabah namazından evvelde oluyor, imsaktan sonraya başlıyor ama e tabi işte iş, şey, imsaktan sonra başlıyorum, iştaktan sonra da olur. İşte kuşlukta da, da olur. Bunların e, hudveye da dahildir. Sabah vakti mühim olan yani burada akşam olmaz demek değildir. Veya akşam vardır burada yani mahsuf olarak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunlar hep böyle. Birlikte geçer. Bil hudu ve lasal. Sabahları, akşamları. İşte akşamlarda da ikinden sonrası artık akşam kastediliyor Akşam namazının vakti girmesi itibariyle değil de, ikinden sonrası artık akşam kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer bu. hadis i Şerifler'de çok geçer ee, bu tabir. Senin bir sabah vakti veya ikinden sonra veya akşamdan sonra yani. Ee, evinden çıkman fetealleme, fete-tealleme bu iki tane bir hazf olma kalitesi bilenler biliyor. Ve öğrenmen. E tabii burada bir tekellüf de vardır, yani e, öğrenmeye gayret etmen demektir çünkü öğrenmek kolay değildir. Zaten bu zamanda insanların kafası karışık herkes, internetlerine, cep telefonlarına bakmaktan ha, akılları başlarında değil. 5-10 dakika bir sağın soluna bakamıyorlar. Anasını ziyarete gider anasının suratına bakmaz, babasına gider babasına bakmaz. Çoluk çocuğu yanına gelir ondan suratına bakmaz çünkü çoluk çocuk da e, babasına bakmaz, böyle bir zaman oldu. Onun için bu zamanda e, yani sohbete gitse de derse gitse de kafası başka yerdedir yani. O bakımdan ilime e, ulaşmak daha zorlaştı. Çünkü kafa dağınıklığı e, insanın, e, kalbinin e, efendim, meşguliyeti tabii geçim derdi e, mesuliyeti olanlar için konuşuyorum. Efendim Mesuliyeti olmayan çoluk çocuk için baba parası yiyen, dede parası yiyen miras yiyen falan. Onlar da Fuzul İşler Müdürlüğü'nden kafayı karıştırmışlar. Kafa karışınca adam dinlediğini kavrayamıyor. Okuduğunu anlayamıyor. Birine nakletmesi asla mümkün değil. E çünkü vurup geçiyor yani. Bundan dolayı e, gayret etmek lazım. Kafayı toplamaya çalışmak lazım. İlim tahsilinde tekellüf olduğu bu hadis anlaşılıyor. Çünkü tefaül babında tekellüf var. Yani kendini zorlayacaksın. ...bir sabah bir insan yola çıkarsa ve e, fetealleme, senin böyle öğrenmeye çalışman âyetem min kitâbillâhi, Allah'ın kitabından bir ayet. Yani bazı hadis-i şeriflerde bâben minel ilmi, ilimden bir bab diyor. İlla ayet olması şart değil çünkü e, ayet kelime tefsir tefsir ilmiyle alakalıdır. Ama bir hadis-i şerifi anlamak da aynı buna kıyas edilir. Yahut da bir fıkıh meselesi çözmek. Helal haramla ilgili bir hüküm e, anlamak, anlatmak. Bunlar da buna dahildir. Çünkü mesele dini bir meseledir. allah Teala'nın rızasını kazandıracak meseleler hepsi buna dahildir. Ama burada özellikle ayet olarak söylüyor. E, Allah'ın kitabından bir ayet senin öğrenmen. E, bak şimdi zaten ilginçmiş. Ben onu tabii ezbere bildiğim bir hadis ama aşağısını şu anda bir anda kıyas yapamadım da. Bu da bir acayip oldu şimdi. خَيْرُ <gülüyor> Senin için daha hayırlı olur minentusalliye kılmandan mi ete rakatin. Yüz namaz kılmandan senin için daha hayırlı olur. Bir ayet öğrenme. Bir sabah çıktın, bir ayeti öğrendin. Tabi ayeti öğrenirken neyi öğreniyorsun? Manasını öğreniyorsun, sebebin üzülünü, yani hangi sebeple indiğini öğreniyorsun. Sonra o ayet, ahkam ise işte efendim helal bildiriyorsa, haram bildiriyorsa, fıkıh bildiriyorsa onun da hükmünü de öğreniyorsun. Şimdi ayet-i kerimeler biliyorsunuz kısadır, ve cizdir, mu mucezdir. Efendim, e, bu itibarla e, ayet-i kerimeye şerh ister, hadis-i şeriflerle tefsir ister, tefsirlerden izah ister. E, bunlarla birlikte ayeti öğrenmek o demektir. Veya ezberledin diyelim. Yani gittin bir hocaya, sana ağzı düzgün bir şekilde kıraat yaptırdı, talim tecrübe üzere bir öğrendin. Bu da mülaza edilebilir. Yani illa manası değil. Bir insanın bir ayetin e, lafzını ezberlemesi, öğrenmesi de bu da çok büyük iş. Bu ne yaptır? Yüz rekat namazdan senin için hayırlıdır. Şimdi sabahleyin işraktan sonra iki rekat namazı zor kılıyoruz yani. Yorgunluktan falan. İşrak beklemek de biraz zor. Gerçi şimdi biraz keçiler çok uzadığı için kolay oldu. Yüz e, rekat ne demek? Bir insan işraktan sonra başlasa yüz rekatı bir dakikadan yani en hızlı kılınan bir dakikada kılınırsa, yani benim için pek mümkün değil bir rekat iki dakikada üç dakika sürüyor. Fakat yani... Bir dakikadan en hızlı hareket eden, hız hızlı tilavet eden namaz kurtaracak şekilde yüz dakika eder. Yüz dakika ne eder? Yani bir, bir buçuk saatten fazla ediyor. E bu ne demek yani? Sen bir buçuk iki saat, normal beni gibiler yüz dakikada iki saatte kalır, ben belki de üç saatte de kılamam. Yani misal yani, çok uzun okuduğumdan da değil yani. Hani biraz daha talim, tecvide rahat ve da yavaş kalkıyorum, oturuyorum diye düşünebilsin. Ama normal insan iki saatlik bir vakit var. Yüz rekat. Bir de o yüz rekat kabul olacak mı? Bir de o yüz rekat Allah'ın rızasına uygun olacak mı? Onu da konuşmuyoruz. Ama yüz rekat namaz kılacağına diyor. Sabah nafile namazı bahsediyor. Git kalk da diyor. Bir ayet öğren diyor. Ya ebazer diyor. Şimdi bu ayetin demek ki lafzını öğrenmektir. Çükreden manasını öğrenmek için ben demin dedim ya diğer ilim babları fıkıhlar hadis tefsir fıkıh akaid tasavvuf da buna girer dedim. Bak buradan şimdi o ne diyor? Ve le enteqduve. Elbette senin bir sabah çıkman. Veyakinden sonra veya akşamdan sonra. Fe öğrenmen. Efendim, e, ondan sonra fe fe tu'l Tuallime, fetuallime de olabilir. Öğretmen de olabilir diye de şey olabilir. Fetealleme, bilmen de olabilir. Ama tabii kelime fe tealleme, tefaül babı daha şey oluyor. Çünkü ilimde uğraşmak ve çabalamak vardır. Onun için tefaül babı evladır, yakışıyor. Fetealleme, öğrenmeye çalışman. Baben minel ilmi. İlimden bir bab. Yani İlimden bir vap ne demek? Bihi. İşte o bihi nereye gidiyor? Dine gidiyor. Din işleriyle ilgili. Yoksa mühendislik ilminden, doktorluk ilminden e bunları da iyi niyetle yaparsan efendim insanlara faydalı oluyor diye bunlar da yasak ilimler değil ama bunlara sevap vaat edilmiyor. İşte orada iş bulursun, para kazanırsın. Milletin saray işi düşer. Hadi dava. Bir de hayrına işler yaparsın. Her işte hayrına iş yapılabilir. Sevap kazanırsın ama sırf öğrenmekte Sebap kazanılacak ilim din midir? Din işleriyle ilgili ilimden bir bab öğreniyorsun. Umile bihi, umile ister amel edilsin tamam mı? E, umile bihi, umile ister amel edilsin bihi o ilimle yani o öğrendiğin şeyle. Evlem yu'mel bihi yahut da amel edilmese bile. Amel edilse de amel edilmese de sırf onu öğrenmen, kesen için daha hayırlıdır minen tusaliye. El ferakatin. Bin rekat. Bak, demin bir ayet öğrenmen 100 rekattan hayırlı buyurdu. Çünkü orada anlaşılan ayetin lafzıydı. Yani ezberlemesiydi, okumasıydı. Manası değildi. Şimdi ne oldu? İlimden bir bab. Bir ayetin tefsiri, izahı, tefsirini anlarsan ilimden bab olur. Hadis-i şeriflerden bir şey öğrensen ilimden bab olur. Fıkıhtan bir şey öğrensen evet. Fıkıh zaten. ayet hadis niye e, nazil oldu, vahyedildi? ...fıkıhla bize ulaşsın diye. Fıkıhsız din olmaz kim fıkıtan ibarettir derdi Ali Hadar Efendi babamız. Kadde sallallahu aleyhi Çünkü neden? Ayetle direk amel edemezsin. Hadisle direk amel edemezsin. Müştehitlerin süzgecinden geçecek. Onlar bütün ayetleri, hadisleri bildiklerine göre... ...efendim nasıkı var, mensuhu var, öncesi var, sonrası var. Hükmü onlar belirliyorlar. O hükmü belirlemeden sen kendi kafanda göre amel edilmez. Dün gece sohbette de dedim amel edilmez diye. Onun için... Amel edilse de edilmese de bin rekat namaz kılmandan kayılır. Bin rekat ne demek ya? Bin rekat kaç saat de kılır? Yüz rekat değil. Bir buçuk iki saat olsa bin rekat ne eder? Ya yirmi saat. Rabatüladevi'ye radıyallahu anh'a demiş e, her gün bin rekat nafile kılardı. İmam Zeynel Abidin Hazretleri de öyleydi. Beş tane zeytin ağacı var Her ağacın altında iki rekat kılardı her gün. Bin deket nafilesi var. E bunlar vaktine bereketli insanlar. İki, e bizim gibi bir saat yemek, sekiz saat uyku, iki saat tuvalet, molası böyle bir şey yoktu ki. Ne kadar yiyor yani hala ihtiyacı da az oluyor tabii ki. Az yiyor, az yen, az içer, az içen az uyur. Az uyuyan çok ibadet eder. Yani e tabii ibadet etmek derdindeyse tabii ki. Öbür türlü az uyuyanlar var kötü yollarda onlardan bahsetmiyorum. Ve bin nekat namazla da derdi. Allah'tan hiçbir sevap da beklemiyorum. Ahirette mizama, mizanıma konsun diye de yapmıyorum der. Niye yapıyorsun derlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü ak olsun. Öbür peygamberlerin ümmetlerinde e, çok ruhban sınıfı vardı. Hak, dinleri hak iken yani. Çok ibadet ediyorlardı. Gece gündüz efendim e, 30 sene itikafa giriyorlardı falan. E, şimdi onların ibadetleri çok olunca e, peygamberlerine ne olacak? Yüz olacak. Ben de bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye ediyorum ki yarın ahirette işte öbür peygamberlere karşı işte var mı sizin ümmetinizde böyle bir... Yani benim ümmetimde günlük bin rekat nafilesi olan var. diye bilsin diye diye böyle bir maslahat, böyle bir niyet gütmüş. Efendi Hazretleri bunu çok methederdi bu niyeti yani. Te, şeyler rol bir anda da geçiyor. Şimdi bin rekat namaz ne demek ya? Bin rekat bütün günü kaplar. Bin rekat kılmak için geri kalan bir de farzlar var. Bir de mecburi sünnetler var. Önünde, sonunda. Bunları topladığın zaman bir insana 3-4 saat vakit ya kalır ya kalmaz 24 saatte. Bin rekatı hakkıyla kılan bir adamın 3-4 saati kalmıyor. Bu 3-4 saatte işte abdest atacak, giyecek, içecek, uyuyacak, kalkacak falan 3-4 saati kalır. E, bütün demek ömrünü, hayatını ibadetle kaplamış olur. E, bin rekat o adamın bir insanın namaz kılmasından daha hayırlı işleymiş ilimden bir mesele öğrenmek. Ben size onun hep ilme teşvik ediyorum yani. Efendim, e, Evliya Allah'tan beri e, muhaddislerden işte hatim yapardı. E, hatta bazıları, onlar biliyorsunuz günde bir hatim, gecede bir hatim falan. E, bir talebe geldiği zaman o gün mesela hatmini terk ederdi. Derdi ki günde bir hatim çok büyük sevabı var ama ben şimdi buna bir ayet hadis öğretmem daha mühim. Çünkü... İlmin bana, işte, kron okumamın sevabı bende kalır. İleri gitmez. Başkasına geçmez. Hediye edersen ayrı ama ölülerine ama. E şimdi bu adama ben bir ayet hadis öğretirsem bu gider 40 kişiye anlatır. Alim olur, vaaz eder. Binlerce kişiye veya kitap yazar. Binlerce kişiye ulaşır. Milyonlarca insana ulaştı Bak İmam-ı ilimleri şimdi. Değil mi? Kaç yüz senedir? Dokuz senedir. Efendim sekiz senedir. Ne kadar dünyanın her tarafına ulaştı. E onun için ee, ...ona kim okuttuysa, onun hocasına kadar kazandı şimdi. Onun için siz de bir şey öğrenin ki öğretenlerden olasın. Bir, bir ilmin yok, bir şeyin yok. Kime öğreteceksin kardeşim? Bu cahillikler ne olabilirsin yani? Hiç olmazsa sohbete gel. Hiç olmazsa Lale Gül'den bu sohbetleri dinle. Mesela salı akşamları işte, yarın değil bir dahaki salı. şifa Şerif dersi var. Gel Resulullah'ın hatırı için sallallahu aleyhi ve sellem sofrasına otur. Sekizde başlanacak ona. Yani dernektekiler hep sekizde. Buradaki derslerimiz, Perşembe hakaat, itikad dersi. İşte, Umilebi evlem yu'mel ne demek? İster amel edilsin, ister amel edilmesin. Bu şu demek değil. Sübhanallah ve Hamdi'nin faziletini öğreniyor da hiç çekmiyor. E, bunu demiyor bu şerif. Yani ilminle amel etmeyen e, faydasız olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve adıbüke min ulmin la enfa'u. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım buyuruyor. Burada faydasız ilimde amel edilsin edilmesin. Burada iki mana var. Birinci manası bazı ilimin müteallakı amelde olur. Yani namaz gibi, abdest gibi, gusül gibi, tarih gibi, zekat gibi, haç gibi. Çünkü bunlarda ne var? Bir fiil icrat var. Kalkıyorsun, at, oturuyorsun, kıyam var, hacca gidiyorsun. efendim e, Tatbikat var. Tatbikatlı. İster bu tatbikatlı konular, fıkı Fıkhın ilgi alanına giren Yani elle ayakla Diyeyim hareket isteyen Maddi manevi Hareket isteyen Konulardan olsun ister amele taluk etmesin mesela amele taluk etmeyen İlim nedir itikattır Yani bir insanın inanması amele taluk etmez Ben burada oturuyorum istersen felçli olayım İstersen tekerlekli sandalyeyle götürelim getirmiş Hiçbir hareket yapmayamış Adam başını bile oynatamayabilir Bazen Namaz bile düştüğü olur bir adamdan yani. Başını oynatamayandan namaz ima de düşüyor. Ha bu durum da olabilir. Bunda amele tealluk eden bir şey kalmadı harekete. Ama itikat Yani allah Teala'nın bir sıfatını öğrendi. Bir ismi şerifini öğrendi. Ahiretle ilgili, cennet cemle ilgili bir mesele öğrendi. Kaderle ilgili bir mesele öğrendi. Buna inanması. Buna inanmasında hareket, tatbikat isteyen bir amel var mı? Yok. Onun için. İster itikat konusunda e, hiç bedeniye fiziki hareket gerektirmeyen isterse namaz, abdest gibi, zekat gibi, haç gibi, oruç gibi bunlar hareket istiyor fizik. Yani oruçta mesela yemiyorsun, içmiyorsun. Bir şey var, bir icraat yapıyorsun. Normalde kahvaltı edecektim mesela. O terk ediyorsun. Terk de bir ameldir. Terk fiili işliyorsun yani. Yapmıyorsun o işi. Yani o zaman yani bir ilimden din ilmi olacak ama Din ilminden. Tamam gidip felçe, fendeçe, tıp, mimarlık. Burada bu sevap vaat edilmiyor. O ilimleri de hepsi haram demedik. O ilimlerin de halalı var, insanlara faydalı olan var ama bin rekat namaz meselesini onda vaat edilmiyor tabii ki. Ama sen din ilminden bir şey öğretirsen, öğrenirsen, bir sabah çıkarsan, ilimden bir bab bir bab bir konu demek. Bir konu işlersen, bunu öğrendiğin zaman İcabında bu ameli gerektiren bir şey değil. Şimdi mesela miras taksımı ferayiz yani. Bu ferahizi okuyoruz. Ve lakin ben bugüne kadar bir kimseye gel de öyle ölen biri bana gelip de mirasını bana taksim ettirmiş değil. Bizim Fatih Kalender hocalar Ayaküstü otomatik yaparlar. Ezbere bilirler ferahiz ilmini belki de. E ben mesela o işte iktisasım işte yok ferahiz ilminde. Ama ben bunu öğrensem veya birine öğretsem kitaptan yani. Bunda sevap yok mu? Olmaz olur mu? dinil midir çünkü Kur'an'da ferais bahsediliyor. Ölenden kime ne kaldı o ilmi yani miras taksimat. E bunun gibi yani bazı ilimler tatbikat olmuyor. Adam haç şeyini öğreniyor, okuyor, okutuyor. Bir kere de gitmesi adamın nasip olmamış mesela. Bu adam haç yapamadı diye bu haç ilmini öğrenip öğretmesi talebesine okutmasında bu sevap yok mu? Var. Yani amel edilsin veya edilmesin. Edilmesinden kastı ne? Yani ya itikadi konudur hareket gerektirmiyor ya da imkanatı yoktur dolayısıyla onu işleyemiyor. Sen zekat ilmini okusan okusan kitap yazan ders versen ama paran yoktur sen bir kere hayatında zekat vermeden ölebilirsin fakir sen. Yani amel edilmese bile madem ki o dil ilmidir amel edemiyorsa demek istiyorum edemiyorsa bile yani edemiyorsa bile. Yoksa namaz kıl diye namazı öğretti namaz kılmadı böyle şey olur mu? zikret Allah'a dedi bir kere bile zikretmiyor tamam yüz kere yapamazsın on kere yaparsın illaki ki her şeyi bin kere şunu okursan dediğinde bin kere okuyamadın ari de ama. ama zikir elim için Kur'an elim için namaz elim için yani farzlar en azından farzlar vacipleri yapan amel etmiş oluyor zaten zikir elinden oluyor bir insan hiç oturup zikretmese tesbih eline almasa sırf namaz kılsa bile zikretiyor çünkü erkinin saliha eli zikri. namazı benim zikrim için kıl diyor bir namazda şüphaneler yok mu şüphan Rabb'ler azimler yok mu Rabb'ler yok mu? Ettihiyatı, şedüler yok mu? Yani namaz ne demek? Fatiha ne demek yani? Bir adam sırf 5 vakit namazı kılsa, hatta sırf farzları kılsa yine buna sen buna gafilsin, zakir değilsin, Allah zikretmiyorsun diyemezsin. Çünkü namaz başta başta bir zikirdir zaten. Ama ne kadar nafilesini artırırsa o kadar sevabı fazla olur. Amel edilsin edilmesin derken böyle zaruri olan, farz olan bir şey yapmasa bile sevap alır demek istemiyor. Ya fiziki hareket gerektirmiyor. Amel ve tatbik etmiyor. itikadi konular ki o eftaldir. Çünkü evvela imanı tasavvuh. İlim imandan da önce geliyor ya. Ne buyurun faalemen nehu. La ilahe illallah. Kur'an-ı Kerim'de Habib'e ve hepimize hitaben faalem bil diyor. Önce bil diyor, ilmin olsun. Sonra neyi bil diyor? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. La ilahe illallah nedir? Tevhiddir. Akidedir. Itikat ilmidir. Allah'tan başka ilah yok. Peki ama Allah'tan başka ilah olmasını, olmadığını öğrenmen için yine en başta nereye gideceksin bu işte? Yine bir muallime, müderrise, sana so vaaz eden e, bir alime gideceksin. Çünkü sana o bildirecek la ilaha illallah. Onun için kalbini ilme açmayan, kulaklarını ilme açmayan adamın imanı da olamaz. Nitekim bu zamanda ki bu ilahiyatçıların, programlarını dinleyenlerin, Durumu nedir? Sen bu adamlardan tevhid doğru inanç bekleyebilir misin? Bekleyemezsin. Neden? Doğru ilme sahip olmadı ki doğru inanca sahip olsun. İlim kaynağı bozuk. Yani efendim su kaynağı pisse, bunu içen adamın sağlıklı olması düşülemez. Hemen karnı ağrır, zehlenir, doğru hastaneye yani. Kaynağın bozuksa, pisse, habisse, pis kaynaktan gelen efendim e, su senin marazlı eder, hasta eder, öldürür buna devam edersen. Bu da hastaneleri gidip o odur, pis, pis yemiş, pis içmiş. E sen de ilmi pis kaynaktan alırsan, zehirlenmemen mümkün değil. Öbür türlü zehirlensen, mideni yıkarlar, kurtulursan. İtikatta zehirlenirsen, seni kim kurtaracak? Ebedi cehennemi boylarsan. Onun için ilim, itikattan da öncedir, imandan da öncedir diyor alimler. Süfyan Sevri'nin kelamıdır bu, Mernesefi Hazretleri bunu naklediyor. Önce bil, sonra neyi bil? E neden? Bir ilim tahsiline çık, bir alim bul, bir doğruyu anlatan insana ulaş ki, ondan ilim al ki, la ilahe illallah ilk ilmi alacağın konuda tevhid ilmi olsun, Allah'tan başka ilah yoktur. Evla itikad ilmini. Onun için biz perşembeleri Allah'ımızı tanımak, tanıtmak için itikad ilmi yapıyoruz. Çünkü Allah'ını bilmeyen peygamber hiç bilmez. Ahireti falan cennet, cenneme imanı hiç olmaz. Çünkü Allah'ını tanımıyor. Allah'ın sıfatlarını bilmiyor, aziz bayındır, profesör olmuş ilahiyatta talebe okutuyor. Allah ne bilsin senin kimden evlenceğini diye biliyor. Çünkü bu adam Allah'ın sıfatlarını bilmemiş. Allah'ın ilim sıfatını bu adam bilseydi... daha yani Sibyan mektebine demek gitmemiş, anası babası göndermemiş mi bilmiyorum. Sibyan mektebine gelse Allah'ın ilim sıfatı her şeyi bildiğini bilirdi. Ya adam ama ilahiyatta profesör olup bundan yetişen talebe, vay haline ya. Allah ne bilsin diyor ya. Allah bilmez diyen adam ilahiyatta din dersi veriyorsa. Bu memleketten ne hayır bekliyorsunuz? Durum bu. Çünkü önce bil, sonra Allah birdir diye öğren. E bil, nereden bilecek? Alimlerden geçecek. Bu demek hiç hiçbir el-i sünnet okumamış. Veya okumuş, oradan girmiş, buradan çıkmış. Hiç kafasına yer almamış. Rabbini tanımıyor. Ya. Rabbini bilmeyen neyi bilebilir ya? Onun için ilimden bir bab, ameli gerektirmez, itikadi konu olur. Hareket istemez. Veya ameli gerektirir. Farzlar, vacipler, tatbik edilir. Ama nafile ibadetlerdir. Mecburi değildir. Onda da insanlara anlatır, öğretir. Belki ondan dinleyen amel eder. Kendisi amel edemeyebilir. Ama amel etmesi gerekmiyor zaten. Amel, et, amel etmesi gerekiyorsa, amel mutlaka etmesi lazım. Gerekiyorsa farz ve vacip gerekiyor demektir. Burada da, burada da tabii ki şart var. Nedir o? E şimdi oruç, amel etmesi gereken bir şeydir ama farzdır. Ama Ramazan'da adam hastaysa, mazurdur. Haç çekecek para yoksa veya yol kesilmiş eşkıya, niyet yoksa mazurdur. Zekat parası yoksa 40 sene zekatı anlatır. Bir kere zekat vermiyorsa bunu amel etmiyor diye bu bu faziletten mahrum olmaz. Doğru anlayın, anlayın hadisleri. Bu çünkü şerhsiz, şerhsiz hadis okunmaz. Ya bazer buyuruyor. Sabah çıksan bir ayet öğrensen, ezberlesen Kur'an'dan. Kulhu Allahu doğru okumayı öğrensen, talimin bozuk, tecvidin bozuk. Hüve'yi çıkaramıyorsun. füe diyorsun. Bilmem ne işte. Ee, lem yelit teli okuyorsun. Allah'ım hafızımlar çok manayı bozar yani. Efendim küfüven ehad diyemiyorlar çoğu. anladım. mı? Küfüven devabı çıkarmaz falan. Çok var. Gidersin bir ayet öğrenirsen diyor ki Kulüvallah Allah Efendim ee, dört ayet. Ne bir ayet? Dört ayet. Dört ayet ne eder? 400 rekat eder. <gülüyor> bir ayetin talimini tecvidini düzgün okumasını öğrensen veya o bir ayeti doğru ezberlemesini öğrensen, 100 rekat nafile kılmaktan, kılmandan eftal ama Ama Ebuzer, eğer sen bir sabah çıkarsan, yola çıkarsan ilimden bir, din ilminden bir konu öğrenirsen, isten amel edilsin, amel edilmesin. Demin anlattığım izah ile dinleyeceksin ama. Ha? Tamam mı? Bu da senin için nedir? Bin rekat namaz kılmandan Nafile namazdan hayırlıdır. Niçin? Yani ahirette mizanına bin rekattan fazla sevap yazılacak. Yoksa hayırlıdır dede geç buyurulmuyor. Bin rekattan fazla sevap yazılacak sana oraya. Hayır, daha hayırlı demek fazlası var da eksiği yok demektir. Bu da sana çok e, kolay oluyor. Senin 20 saat, bin rekat 20 saat benim hesabıma göre. Bilmiyorum yani. Bin rekat bir dakikadan bile vursanız bin dakika eder yani. Bin dakika ne demek yani? Gün bitti. E sen bunu nerede kılacaksın yani? Ama bir ilimden bir konu öğrenmek 15 dakika 10 dakikada 15 dakikada bir şey öğrenirsin. Bu ne kadar kısa oldu? Ve ne kadar kolay oldu? Namazda ayakta duracaksın. O var. Bir kat bayağı harekettir yani. Kaç kilometre yol kadar? Yürümek kadar yani. Burada oturduğun yerde efendim bir ilimden bir konu öğreniyorsun. Ha. Veya öğretiyorsun. Bu da aynı bin rekattan hayırlıdır. Öğrettiğin adam amel etmiş etmemiş. Bu da fark etmez. Ben bir adama hakkı doğruyu öğretiyorum. O adam buna inanmış, inanmamış. Veya bu namazı kılmış, kılmamış. Bu haramdan sakınmış, sakınmamış. O manası da var, umilebinin. Yani senin öğrettiğin amel etmiş, etmemiş. O da seni alakadar etmiyor. Sen Allah için öğrettin mi, öğrettin. Bin rekat namazdan senin için hayırlıdır. Onun için... Ee, Sohbetlerin önemini, ilmin meclislerin önemini, her Salı akşamlık sohbetlere gelmenin önemini. Çünkü yola çıkman diyor, evden çıkman diyor. Anladın mı? Televizyondan, radyodan dinlesen de ilim alırsın ama bu faziletler ilim meclislerine gelmekle kazanılır. Çünkü diyor ki evden çıkman diyor, sabahliğin çıkış yapman diyor. Bu çıkış yapmak demek Allah'a adım atmak demek. Ve ne burayı rastaladı Allahu Teala? Bu burayı Allah tarivat ediliyor. Kale kendisi dedi ki. <Sessizlik> ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Yakul'u buyuruyorken. Ne buyuruyordu? Ben kulaklarımla duydum diyor. Deminki hadis-i şerifi İbn-i Mace rivat etti. Şu so okuduğum birinci hadisi. Şimdi bu hadis-i şerifi de Tirmizi, İbn-i Mace ve Behek rivat ediyor. Bunlar sahih kaynaklarımızdır. Bu hadis-i şerifte Efendi Hazretlerimizin çok okuduğu hadis-i şeriflerdendi. Ben de efendim sohbetlerde falan çok okurdum. Et dünya... Bütün dünya melûnetün lanetlenmiştir Allah, Allah dünyanın tamamı lanetlenmiş. İmam Rabbani Hazretleri mektubatla buyurur ki: "Bihaizüllam yanzurile ya münzukalika". Allah Teala dünyayı yarattığı günden bu yana bir kere ona hoşluk nazarıyla, böyle e, ondan hoşlanarak, ondan razı olarak onu severek bakmamış. Ama cennete devamlı nazar ediyor. Cennete bakıyor. Firdevs çentine bakıyor, Tuğba ağacına bakıyor. Yani onun nazarı demek tecellisi demek. Dünyaya hiç iltifat etmemiş yani. Yarattığı gün demek. Neden biliyor musunuz? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki dünyanın dağ taşı hoş Allah'ın düşmanı değil. Hepsi Allah'ın mahlukudur. Niye lanet etmiş? Şundan. Lanet demek ırak etmiş, uzak etmiş. Nazarından yani tecellisinden yani kabulünden. Kabul etmiyor yani hiç. Sevmiyor onu. Niye sevmiyor? Çünkü şunu için sevmiyorum. Dünya nimetlerini elde etmek ve dünya imkanlarına sahip olmak, zengin olmak vs. İnsanları genel itibarıyla Allah'ın zikrinden uzaklaştırıyor. Ne kadar dünya ile ilgisi, ilişkisi varsa adamın namazdan o kadar uzak kalıyor, ibadetten o kadar uzak. Oluyor. İstisnalar kaydı bozmaz. Biz burada geneli konuşuyoruz. Bir insanın dünyalığının çok olması, çok olanla az olanın Allah'ın zikri bir midir? Efendim. 13'ün e, Mevlay unutturuyor. Meşgale çıkarıyor meşgale. Kulluma elhake an mevla kefe dünya ke. Senin dünya nedir seni Allah'tan meşgul eden ne varsa odur. Kimini çocuğu Allah'tan meşgul etmez. Kimini de başkasının çocuğu Allah'tan meşgul eder yani. Kiminin 40 tane çocuğu olsa, 80 tane fabrikası olsa Allah'ın zikrini namazını terk etmez. Bu çok nadirdir ama. Ama kimin önünde bir kulübesi vardır, kulübesine tak çıkar. Efendim orayı sök, orayı tak. Onunla uğraşır, Allah'ı unutur yani. Onun için seni Allah'tan ne meşgul ediyorsa senin dünya odur diyor hadis-i şerifte. Burada da allah Teala dünyayı lanetlemiş. Niye lanetlemiş? Taşı toprağı ne yapsın? Ama adam ulu dağa görmekten, dağ yaratanı unutuyor. Palandögen'de kayak yapmaktan, kayak yapmanın zevkinden namazı bırakıyor. Anladın mı? Dağları niye lanetlesin? Dağları ve kefi ya diyor. Dağlara bereket verdim diyor Kur'an'da. Fakat dağ taşı bütün altını, gümüşü hatta kaldırım taşı bile para. Her şey para. Kaldırım taşlarında ne ihaleler? Belediyeki devir kaldırır. Efendim, yeni adam geldi müteahhit. Taşları söker. Bizim oralar 40 kere söküldü etti. Ulan niye söküldü? Bu taşlar daha eski falan. E yeni müteahhitler geldi. Seçim oldu. Hemen taşlar söküp. Kaldırım taşı da para. Adamına göre para. Adam taşa para diye bakıyor. Ben para diye bakmıyorum ama e kaldırım ihalesini alacak adam taşa ha taşa altın. Adama taş para oldu yani. Onun için dünyanın taşı toprağı para. Kime göre para? Adamına göre para. Ha, sana göre pislik, gübre adam ondan ne paralar kazanıyor pislikten. Yani dünyanın pisliği de para. Her şeyi paraya tahvil eden insanlar var değil mi? Her şeyi ama. Ama senin için bu ne ya pislik diyorsun. Yani o da ondan şey yapıyor. Sen e, fareden tiksiniyorsun adam gidiyor fare satıyor adama yani öbürü de yiyen var. Onun için e, yani dünya lanetlenmiş. Niye lanetlenmiş? Çünkü dünyanın varı yoğu hepsi Allah'ı unutturan, zikirden gafil eden, namazları terk ettiren, vakitlerini kaçırttıran bir efendim, figür. Onun için dünyanın hepsini lanetledim diyor. Vay! Biz yani ancak illa zikrallah... Ancak Allah'ın zikri müstesna. E şimdi Allah'ın zikri müstesna, e, zikirden maksat nedir? Zikirden maksat, zikredildiği yerler. Çünkü Allah'ın zikri dünya değil ki. Dünyadan değil ki. Ama ben şimdi bizim bu evde e, burayı mescit yapmışım. Burada beş vakit namaz kılıyoruz cemaatle. Orada tefsir çalışıyoruz. Orada misafirlerle istişare yapıyoruz falan falan. Ha bura Allah'ın zikrine mahal oldu. Bura lanetten kurtuluyor. Çünkü ilim kitapları var. Devamlı burada dersler yapılıyor. Efendim ayet hadis okunuyor. Namazlar kılınıyor. İşrak bekleniyor. Zikirler yapılıyor. Mevlüt şerif okunuyor. Tamam. Bura zikir yapılan yer oldu kurtuluyor. Senin evde zikir yapılıyor mu? Namaz kılınıyor mu? Zikir okunuyor mu? Kur'an okunuyor mu? Senin evde lanetten çıktı. Sizin dükkan nasıl? Büro nasıl? Firma nasıl? Orada zikir var mı? Mescit var mı? Namaz var mı? Allah diyen var mı? Sen Allah diyor musun orada? Orada lanetten çıktı. Öbürü demiyorsan demesin. Senin hakkında çıktı. Ama iş arkadaşım var. Okulmuyor. Allah demiyor. Onun hakkında orası lanetli. Bereketsiz yani, uğursuz yani. Ama sen orada zikrettiğin için senin hakkında lanetten çıktın sen. Allah sana nazar ediyor, tecelli ediyor, iltifat ediyor ve kabul ediyor. Zikir müstesna. Zikir ne demek? Dünya Zikredilen yerler, mescitler. Fi buyutiniz inallahu en ve uzkara Benim evlerim mescitlerdir diyor. O mescitler ki ben onlara hürmet ve tazim edilmesine müsaade ettim. Ve adımın anılmasına izin verdim diyor. Çünkü özellikle mescitlerde beş vakit namazlar mescitte kılılması lazım. Farzlar. E bu mescitler uzak şimdi çıkamıyoruz edemiyoruz. Ben araba süremiyorum hastayım ustayım. Var burada üç beş kişiyle. E burada mescit yapmışım cemaatla kılıyorum. Tamam sen de yap. E bizim apartmanda biz at katta bir yer yaptık. Bizim apartman orada gelen isteyen kılıyor cemaatla kılıyor. Tamam. Senin hakkında mescit olur. Eğer öyle... İnsanların rahat girebileceği Efendim birlikte kıldığınız yer varsa tamam Olmadı evinde de tabi cemaat yapıyorsun Hanımından çocuğundan Allah'ın zikri nerede yapılıyorsa Lanet çıkar Nerede zikir yok Katır yon dolarlık alışveriş olsa Bereketsizdir lanet Uğursuzdur ama Sen dükkanında da Allah'ı zikrediyorsan Tespin çekiyorsan 5 vakit namazına gidiyorsan ister kuyumcuysan ister pırlantacıysan da senin de çok da zengin sende, sende de lanet yok. Çünkü neden Allah'ını zikreden, zikrettiği yerden laneti kaldırır. Ve ma o şey ki, vâla, vâla, ehabbâ demek, sevdi. Allahu Teala sevdi. Ney hu onu. Allah'ın sevdikleri de müstesna. Şimdi Allah'ın sevdikleri ne demek? Şu demek, yani, zikre mümâsıl şeyler. Zikre muhasil şudur. E şimdi bir medrese kuruyorsun, bu medresede ne okunuyor? Sarf ilmi okunuyor. Sarf ilmi zikir değil. Nahivil okunuyor. Arap işte edebiyatı, mani, beyan, Ama bunlar neye lazım? Bunlar tefsir hadisi anlamaya lazım. Kuzvan oldu alet ilimleri diyoruz. Bu ilimler neye vesile oluyor? Zikre vesile olacak yarın. Çünkü bunu okumadan tefsir hadisi anlamıyor. Anladım Şey i̇şte efendimiz çok anladı diye talebenin biri öldü mezara girdi. Münker Nekir melekleri gelince "Men Rabbuk?" dediler. Hepimize soracaklar. Allah cevabını asan eylesin. Amin. Rabbi kim dediler? O talebede ne dedi? Ben mukaddem haberdir, Rabbüke müekhâr müptedadır.'' ''Ne diyorsun be?'' dediler. ''Vuracağız sopayı.'' dediler. ''Rabbini soruyoruz, sen ne Ben ''Men Rabbüke.'' dediler. Tamam. E dedi, bir yanlış söylemiyorum dedi. ben mukaddem haberdir, Rabbüke müekhâr müptedadır.'' Ya şimdi anlamadıkları için darbe de indiremiyorlar. Dediler, ''Ya Rabbi, bu kulun bir şey söylüyor, biz anlamadık.'' Mevla buyuruyor ki, o kendini medresede hocasına ders verirken soru cevapta zannetiyor hala. Çünkü hayatı ilimle geçmiş. Bu medreseye girmiş genç yaşında Kur'an benim Kur'anımı anlamak için benim kullarım sarf ilimleri ihtisas ettiler. Bunlar aynen benim Kur'anım hükmündedir. Verdiği cevap doğrudur. La ilahe illallah demiş gibidir. Bitti. Çünkü neden o kendini medresede de zannetti? Hani İmam Azam Efendimiz de e, vefatından sonra Münker'e gir geldiğinde e, kalktı davranma kollarını sıv Sıvıyor böyle yapıyor Ne yapıyorsun ey imam dediler Abdest saati İkindi, edeceğim ikindiye hazırlanıyor dedi. Sen öldün öldün dediler İkindi senden düştü ey imam Dediler ne kadar kolay ölmüş ki Mübarek ne kadar tatlı Ölmüş ki hiç acı hissetmemiş Ki dünyada ikinci namazına Hazırlanma abdestini için Kollarını sıvıyor anladın mı şimdi Ya İşte dün anlatacaktım e, Sohbette de çok kafam karışık idi bazı şeyleri, dilim ağır, Önüme geldi, ağzıma geldi, işte konuşamadım. İki kardeş Allah için, İmam Gazali Hazretleri bunu anlatıyor. Allah yolunda ihvan oldular, kardeş oldular dediler ki, bak Hürste Efendi öyle işler çok yapardı bizimle beraber. Kim önce ölürse, sonra kalana durumunu bildirecek. Yani önce ölen durumunu bildirecek. Neyle bildirebilir? Ancak rüya ile. Ölülerden haber neyle alabiliriz? Rüya ile. Ondan sonra, Öbür kardeşi onu defnettikten sonra o gece yattı. Niyet etti. İstihara gibi yani dua etti. Ya Allah Biz onunla ahiret kardeşi olduk. Ahiretteki durumunu bildirmek için birbirine de taahhüt ettik. Sen bana göster. Bu İmam-ı Gazali'ye bunu ben kitap, kitaptan okuyorum yani. Ondan sonra benim rüyam falan değil. Yanlış anlamayın. Hepsinin kaynağı var. Efendim o kardeşini gördüm. Nasılsın? Dedi elhamdülillah. Çok iyiyim ben dedi. Zaten hep takvâ üzere yaşadık. Zikirle ibadet. Fakat... Çok acip bir şey oldu dedi. Münker Nekir geldiler tam bana soru soracaklar. Ben de dedi Elhamdülillahillezih yani bade ma mata naaveli el ba's ve şunu dedim dedi. Ondan sonra dedi yanıma davrandım misvak alıp. Çünkü uykudan uyanınca misvak kullanmak hemen uykudan önce abdestle değil. Uykudan uyanır uyanmaz misvak kullanmak ayrı bir sünnet. 40 hadiste misvak hadisi var şimdi rakamını bilmiyorum. 40 hadiste misvak hadisinde Nerelerde misvak kullanmak sünnet? Bak 4000 sünnet arıyorsun. sadece orada 10-20 tane sünnet var. Sırt misvan. Çünkü neden? Uyanın uyanınca da girmek için. Eve girince misvaklanmak sünnet. Uyumadan evvel misvak sünnet. Zikirden evvel misvak sünnet. Sohbet yapan adam vazetmeden evvel misvak. Çok misvan sünnet yerleri var. Anladım. Dedi ki ben dedi elimi aldım dedi. Misvan davranıyorum böyle bir şeyler yapıyorum. Bir elhamdülillah ya ne abade dua oku. O ne zaman okunuyor biliyor musun? Dualarım kitabında var. Şimdi yeni hazırlıyorum tabii iki ciltle aynı. Bir cilt ancak iki cilde sığdı şimdi ilavelerle. Onun için dua kitabının iki cildini çıkaracağım inşallah. Ama o iki ciltte ne var? Birinci ciltteki mevzular anca var. Ama birinci ciltteki bütün mevzular var olacak. Ama niye iki cilt oldu bu? Hem de fazla. Şimdiki bir cilt 400 sayfa. İki cildin hepsi 600, 600, 1200 olacak. Yavşan hocam ne buldun 1200? İlaveler var ilaveler. Çok ilimler koydum. Ama bablar aynı, bablar. Yani sabah namazından sonra okunacaklar. Orada 4 sayfaydı ise burada 40 sayfa oldu. Ama bab aynı, sabah namazından sonra okunacaklar. Anladın mı? Onun için iki cilt olarak hazırlıyorum. İnşallah dua edin, Allah vakitlerime bereket versin. Orada geçiyor bu uykudan uyanma duaları. Bu zaten şimdikinde var zaten. Yani ilavelerde lazım değil. Şu andaki bir, bir tek ciltli de var. Melekler bana dediler ki sen öldün, öldün. Elhamdülillah yani o şimdi... Öldükten sonra tabi münker nekir gelene kadar Ruhu iade edilmedi Sonra Nasıl ki uykuda uyuyorsun ölüyorsun Yarı ölümdür Ne zaman uyanıyorsun Ölümümüzden sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun Mahşere dirili işte ancak ona olacak Duası var ya sünnet O duayı ben mesela alışmışım Ben uyanınca okurum Bir de yuhil ve Yani çok uzun bazen okuyamıyorum Hastayım çok oluyorum yani kafam karışık Yine de bu iki tane okurum mesela. Dilimi, dilimi artık otomatiğe bağlamışım. Uyanır uyanmaz okurum. ha işte nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Dün sohbette dedim de oradan buna geçecektim. Unuttum. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ne oldu şimdi? Adam öldü. mezara geldi. O zamana kadar ruh beden dedi. Münker Nekere cevap vermek için beden, ruh tabii e, yine ölü. Belden aşağısına can gelmiyor. Belden yukarısına suale cevap verecek kadar cevap geliyor. Yani ruh geliyor. Ruh gelince bu ne yaptı? Her gece uykudan uyanırken ne diyordu? Elhamdülillah, ahiana sünnetini ihya diyordu. İcra diyordu. Münker nekir gelince diyor ilk sözüm ne oldu? Elhamdülillah yani adem. Uyandım diye zannettim uykudan uyandım. Bir de diyor hemen misvak kullanıyordum sünnet ya. Yanına misvak koyuyormuş şeyde sünnet öyle. Hemen uyandım diyor hani. Uyanma duasını okudum bir de diyor misvağa uzandım böyle falan. Ne yapıyorsun dediler ya. Hey, Sen öldün dediler Ne misbak kaldı ne şey Onlar ameli salih idi Salih ameller dünyada kaldı Ahirette amel yok Ahiret mükafat yeridir Ama kime? Dünyada amel edenlere Şimdi Bu adam dünyada bu dua okumasaydı Melekler gelir gelmez bu da ona nasip olur muydu? Dediler sana suale cevaba da acet yok Çünkü neden soracağız Rabbin kim? E zaten adam Ruh gelir gelmez Elhamdülillah Bizi dirilten Allah'ım da diyen adam da Rabbisi sorulur Dediler sen kazanmışsın kardeşim Allah mübarek etsin dediler Onun için zikirsiz Duasız, ilimsiz Irfansız bu dünya Aleyhe yaşamaktır yani Hiç yaşama day. Altı sana üstünden kayıldı. Ancak ilimle, zikirle, sohbetle yaşa Bak bütün dünya lanetlemiş yer. Bana ne zümrüdünden, yakutundan buyuruyor Allah Teala. Bana ne gümüşünden al. Hepsi benden beni unutturuyor. Ancak zikrimin yapıldığı yerler, mescitler, ve ma Allah'ın sevdikleri buna. Allah'ın sevdikleri medreseyi sever Allah Teala. Ne de esedirim sana. Sarf Nahif de dolgunsa o tefsir ilminin aletidir, vesilesidir. Onun için ona tefsir hükmü var. Vesileler için ne vardır? Maksatlar hükmü vardır. Bir şey bir şeye vesile oluyorsa o vesile olduğu şey neyse o da aynı hükümdedir. Yani bir adam hacca gitmek için arabaya bindiği yolda gidiyorsa o yol boyunca haç yapıyor sayılır. Anladın mı? Çünkü maksadı nedir? Niye gidiyor oraya? Uçağa niye bindiği gidiyor? Ciddiye. Haç için gidiyor. E, haç maksat mıdır? Allah'ın sevdiği bir şey midir? Sevdiği bir şeydir. O zaman ona vesile olacak uçağa binmeler, gitmeler, para vermeler, pul parası bilmem ne alıyorlar. Işte. E niye yapıyorum onu hacca gideyim. Vesileler için maksatlar hükmü vardır. Onun için. E, zikre tabi olan tekkeler, medreseler hankahlar, dergahlar ama öyle fosur fosur sigara çek zikir yok, ilim yok tefsir yok, hadis yok Ha ona ben bir şey demem. ama işte arada insanlar daralıyor ediyor, kapıda çıkıp sigara içiyor, yani biz sigarayı haram demiyoruz, bazılarını bu yolda tutmak için de adama şimdi e, Canı daralıyor, bazısı boğalıyor falan. Bazı arkadaşlar, tergahlar var. Onlar diyorlar ki git kardeşim bir nefesle yeten <gülüyor> diyorlar falan. E onlara da hepten böyle şey yapmayın, yasak edin de diyemiyorsun. Adam çünkü kötü yollardan dönmüş, uyuşturucuyu bırakmış. Şimdi uyuşturucuyu bırakan adama arada içme dediğin zaman da hepten raydan çık, kafasını atlatacak yani. He. Yani şunu demek istiyorum. Zikre vesile ise... Adamı oraya sigara çağırmadık ki canım. Şimdi i̇şte Ruhul Furkan okuyorlar. tefsir Hadis okuyorlar. ilim veriyorlar abi Adamı döndürüyorlar yola. Arada da yani gidip bir nefeslendi bilmem ne. Mekruh işlerdir ama. E şimdi bunu da sen hemen burası sayılmaz. Burada zikir yok deme ya şimdi. Zikre vesile olanlara maksatlar hükmü vardır. Ve alimen bir de alim. Allah'ın dinini bilen. En azından alim olması için ehli sünnet itikadını bilmesi lazım diyor. Yani... Bir insan büyük allame-i can olamaz ama ehl-i sünnet itikadını doğru bize alim sayıyor ona bak. Onun için perşembe derslerini dinleyin. Daha yeni başladık. Her perşembe kaçırmayın. Lalekül'den yapacağız yani Cami, dernekte değil. Dernek salıları. Yarın değil bir daha salı başlayacağız orada. Buradaki ders 8.30'da. Her perşembe kaçırmayın. Bak İtikadını doğru bilene alim sayıyor. O da lanetten kurtulmuş ve müteallimen bir de din ahkamını öğrenen talebelik yapan Şimdi ben bir şey konuşuyorum sen dinliyorsun. Burada talebeliğe niyet et. Tamam. Dünyanın neresinden beni izliyorsan ey Müslüman kardeşim, bacım efendim, kadın hanım kardeşim, erkek kardeşim, abim babam, büyüğüm, kimseniz. Siz burada benim anlattıklarımdan dininize ait bir şeyler öğrenme niyetiyle oturursanız herkes derneğe gelemez. Herkes Fatih'e gelemez. Ama herkes Lale Gül'ü dünyanın elinde ulaşabilir. Radyoya ulaşabilir. En azından bu dersleri dinlerken, diğer Hoca Efendi kardeşlerimizle ilim veriyorlar tabii. Onlar da film okut, film anlatmıyorlar. Onlar da ilim anlatıyorlar. He, bu dersleri Allah rızası için ilim öğrenmek, dini hükümleri öğrenmek için niyet edip de en mühim şey niyet. Bakalım hoca ne diyor? Açığını bulabilir miyim? Öyle bir şey yok. Bu adam Allah için konuşuyor burada. Ben de Allah için dinliyorum. Dinimi öğrenmek istiyorum. Doğru inanç, doğru bilgiye bağlı. Önce ilim sonra iman. Doğru, bir ulaşmayan, doğru ilmin kaynağına ulaşmayan nasıl inanacak? Yanlış inanır. Onun için bütün dünya lanetlenmiştir. İçindekiler de lanetlenmiştir. Efendim, İçinde ne varsa aman ya taş toprak, köy kent. Allah rahmetinden tard etmiş. Ancak bu lanetten kurtulmamız için dinimizi iyi bileceğiz. Bu dersleri dinleyeceğiz. Öğrenmeye niyet edeceğiz, talebeliğe niyet edeceğiz, zikredeceğiz. En azından namaz dahi zikir sayılır dedim. Ve evde, ocakta, iş yeri, güç yeri fark etmez. Gezdiğiniz her yerde ağzımızdan zikri düşürmeyeceğiz. Dilimiz zikirle ıslak olacak. Allah Teala cümlemize zikirle yaşayıp bölmeyi nasip eylesin ki bu lanetlerden, bu lanetlenmiş dünyanın uğursuzluğundan bizi de sevdiklerimizi de İlim ve zikir sahasında Rabbim kalas eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem'e teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin.